să-n spuni n-aioc când seavi să-mă îșoară marjei n Sunanın beri yanı. Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencioğlu. Herkese merhabalar, hepinize merhabalar. Muameli Ketencoğlu ben, canlı olarak sizlerle birlikteyim. Ve 94.9 Açık Radyo'dasınız. tunalım bir yerine programındasınız. Ee, sık sık uğradığım, Balkanlar dışında uğradığım coğrafyaların başında belki e, Ukrayna geliyor. Bugün Ukrayna'dayız. Daha önce de duyurdum sizlere. Ukrayna'nın en önemli, en bilinen e, müzisyenlerinin halk müziği, e, Menşeiyli müzisyenlerinin bir araya gelerek kurduğu Ukrayna Ulusal Akademik Folk Topluluğuyla birlikte olacaksınız program boyu ve Kar Fırtınası adlı bir eserle başladık. Eser A nokta Gnatishin tarafından yazılmış. Aslında söyleyecek çok şey var. Nereden başlamalı bilmiyorum ama bir yerden başlayacağız. Ukrayna Akademik Folk, Ulusal Folk, e, adı da biraz uzun çünkü özür diliyorum. Ukrayna Ulusal Akademik Folk topluluğu, hatta bunu aslında halk çalgıları gibi bir ek de koymuşlar ama bunu Türkçe söylediğimiz zaman çok çok uzun ve e, hayli e, karışık bir tamlama ortaya çıkıyor. Dolayısıyla zaten e, folk orkestrası, halk müziği orkestrası olduğu belli çünkü biraz sonra anlatacağım. Pek çok bölgede kullanılan, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde kullanılan halk çalgılarını bir araya götürüyor. Onun dışında tabii bazı temel işte yaylı grubu olsun, bazı nefesli çalgılar olsun. Klasik müzik orkestralarında, batı klasik müzik orkestralarında yer alması gereken en temel çalgıları da içeren bir topluluk. Yani dinleyeceğimiz müzik az önce de anladığınız gibi... Ukrayna'daki halk müziği geleneği ve e, klasik batı müziği arasında bir yerde yer alıyor. E, akademik olması belki e, bu açıdan e, uygun bir tamlama. Çünkü e, eninde sonunda klasik müzik disiplininden gelen halk müziği çalgılarını bu disipline e, adapte eden müzisyenlerin oluşturduğu bir topluluk bu. Evet, e, kar fırtınası simbolon baskın olduğu bir e, havayla başlayıp arkasından flütlere geçiyor ve e, A nokta artık e, Anton mu diyeceğiz Anatoly mi bilemiyoruz. E, bu şekilde belirtilmiş notlarda e, Gnetician bestelemiş parçayı. E, topluluk 1969'da kurulmuş fakat bugün elimizde ...tuttuğumuz aslında 10 albümlük bir seri var. Harika bir seri bu. E, Rostock adında bir küçük firma tarafından yayınlanmış. E, Ukrayna e, Ulusal Akademik Folk Orkestrası'nın e, kayıtlarını... ...devlet yerine başka bir firma bas, e, nasıl basıyor onu anlayabilmiş değilim ama sonuçta... Basılmış ve bir şekilde elimize ulaştı bu kayıtlar. Küçük bir Ukrayna firması tarafından yayınlanmış. Devlet demek ki kendi topluluğunun CD'lerini yayınlayamamış bir şekilde. Veya başka bir anlaşma yapılmış. Yani bilemediğimiz şeyler bunlar. 10 CD'lik bir albüm yakın zamanda kaydedilmiş. Mutlaka topluluğun eski zamanda, 1969'dan bu yana kaydettiği pek çok albüm, CD ve DVD var. Ancak bu son dönemde kaydedilmiş ve bu Rostock firması tarafından yayınlanmış özel bir set. Muhtemelen eskiden canlı pek çok eseri de içeriyor. Ukrayna'nın her bölgesinden halk temaları üzerine halk müziği temaları üzerine yapılmış kompozisyonlar klasik müzik janrına uygun Besteler Ağırlıkta Onun dışında az da olsa Batı ya da Batı kaynaklı ya da Rusya'da Ukrayna'da Yetişmiş Klasik müzik bestecilerinin Yine halk müziği Esini taşıyan Örneklerine de Yer verilmiş işte meşhur Rus Beşlerinden tutun da çağdaş Ukraynalı Bestecilerin halk müziklerinden ...çıkarak yazdıkları... E, ...fantezilere... E, ...Rapsodilere kadar... ...geniş bir e, repertuarları var. Şimdi bir şarkı daha... ...bir örnek daha dinleyelim. E, ondan sonra... ...ansamblın... E, ...topluluğun... E, ...bilgilerini size yavaş yavaş aktarmaya başlayayım. Dinleyeceğimiz parçanın ismi... ...Freckle... ...muhtemelen e, özel bir isim. J J.Liepinski... E, Bestelemiş ve e, keman üzerine giden bir parça ve duygulu hoş bir e, örnek. Dediğim gibi bu müzikler e, halk müziğinden beslenen ama klasik müzik disipliniyle seslendirilmiş. E, birazcık arada ama dinlemesi son derece özel, keyifli olan müzikler. Dostlar bugün Ukrayna'dan Ulusal Akademik Folk Topluluğunu dinliyoruz. 10 CD'lik e, albüm setinden birinci CD ile başladık. Bugün e, 3 CD'den şarkılar seçtim sizlere. Örnekler seçtim. E, zaman zaman devam edeceğiz bu e, albümleri dinlemeye. E, oldukça fazla sayıda şarkı olduğu için e, albümlerin tümüne yayılmaktansa Yavaş yavaş gitmeyi tercih ettim. 1969'da kuruldu demiştim topluluk. İlk konserini 1970'te vermiş. Ee, ve Ukrayna Ulusal Opera operasında yapmış bu konseri. Ee, topluluk ülkenin her bölgesinden enstrümantal e, müzik çalıyor en başta. Ee, Türkiye'de bu tip bir gelenek e, pek yok. Hep yeri geldiği zaman söylerim. Her ne kadar TRT'de işte halk, halk sazları topluluğu gibi e, üyeleri sürekli değişen o gün orada kim varsa onların toplanıp çaldığı bir e, ekip vardır. Zaman zaman işte oyun havalarını ve e, bizim bildiğimiz, sevdiğimiz bir takım türküleri en sonu yorumlarla e, bizle oluştururlar ama tabii hem düzenlemeden e, pek nasibini almamış. Yine klasik yorumlarla karşımıza çıkan, hani e, müziği geliştirmeye yönelik herhangi bir e, el atma operasyonu gerçekleşmemiş şekilde icra ediliyor. Oysa e, 19. yüzyıldan itibaren yoğun bir Batı klasik müziği e, geleneğine kavuşan e, Rusya ve Ukrayna, yani eski Sovyetler Birliği bunun içine hatta Azerbaycan, Ermenistan'ı bile e, dahil edebiliriz. Ee, bu gelenek çerçevesinde hem enstrümantal müzik dinleme geleneği ortaya çıktı, e, yerleşti, hem de e, eski geleneksel müzik üzerine yazılmış e, fantaziler sonat, e, uvertürler ki e, işte operalar, halk operaları için yazılmış uvertürler de e, repertuarlara girmiştir. Senfonik orkestra repertuarlarına. Bu e, Fantaziler, rapsodiler ki rapsodiler en yaygınıdır. Ee, halk müziği temalarıyla bağlantılı bir dizi melodi içerir bunlar. Ee, bu tip bir müzik üretme geleneği ortaya çıkmış. Dolayısıyla e, bugün hem şu ana kadar çaldığım iki örneğin hem bundan sonra çalacaklarımın çoğunun bir bestecisi var. Son derece e, e, sert bir disiplinle. Burada tabi olumlu anlamda kullanıyorum sert disiplini. Disiplin zaten sert bir şeydir herhalde. Birazcık yanlış kullanmış oldum. E, disiplinle yorumlanan e, bir sound ortaya çıkmış. Bir e, gelenek ortaya çıkmış. Yani klasik müzik orkestrası ciddiyetinde ama halk müziği lezzetini bize sunan e, sürüyle yüzlerce binlerce topluluk çıkmış. Bu e, bu parantezi kapattıktan sonra Ukrayna'nın her tarafından enstrümantal müzik çal çaldığını söyledim topluluğun. E, toplulukta gaydacılar var gerektiğinde girip çıkan. E, Drimba adında yine bir kavalımız var onu çalanlar var. Bandura dediğimiz e, geçtiğimiz aylarda Ukrayna turunda sık sık dinlettiğim e, telli bir e, çalgımız var. Bandura Ukrayna şehir müziğinin temel e, eşlik çalgısı. Vandıraçılar var. Zuzurya dediğimiz bir çeşit kaval var. Zuzuryacılar var yani. Aynı zamanda bu topluluk başta da söylediğim gibi Dünya ve Rus klasiklerini de repertuarına almış. Konserlerinde seslendiriyorlar. Pek çok ülkede dünyanın her tarafında hemen hemen konser vermişler. Festivallere katılmışlar. Ödüller almışlar. 40 müzisyenden oluşuyor bu albüm. Ee, yeniden hatırlayacak olursak en başta tabi simbolon var biraz önce, yani o e, ilk parçada özellikle bol bol duyduk simbolon bütün Doğu Avrupa'da ağırlıklı olarak yaygın ee, Bandura az önce sözünü etmiştim Kobza bizim daha çok Romanya'dan hatırladığımız e, Ud ailesinden telli bir e, çalgı Tabii ki keman Basolia dediğimiz bir e, bir çeşit cello e, Lira, Telinka gibi bir çeşit e, küçük flüttür. Zuzurya'da da öyle. sivril bir çeşit boru. E, özellikle Transkarpatya'da, Batı Ukrayna'da yaygın. Kozobas adında yine bir çalgımız var. Bir çeşit konturbas. Surma e, Zurnayla bağlantılı bir çeşit boru. E, Kazak trampeti kullanıyorlar. Fulayera yine küçük bir kaval. Eee Poltava adında bir bölgeleri var. Ukrayna'nın oraya özgü bir nefesli boru. Poltava borusu. Ee, Cibusharp diye geçen e, bizim Türkçe'de ağız tam burası dediğimiz çalgı ve tabii ki vurmanlar içeriyor. Yani 40 kişilik çok geniş bir e, topluluk. Halk şarkılarını ve Batı klasiklerinden yine Batı ve Rus klasiklerinden halk müziğine yakın temaları e, seslendiriyorlar ve birçok çok ünlü şarkıcıyla da işbirliği yapıyorlar. Devlet sanatçılar bunlar. Maria Stevcuk, Stevuk özür dilerim ki onun sesini dinlettim sizlere geçtiğimiz programlarda. Alexander Slovienenko ve Nina Matrienko gibi pek çok ünlü şarkıcıyla da performanslarında birlikte çalışıyorlar. Topluluk hakkında birçok belgesel çekilmiş. 1969 yılında kurulduğunu yeniden anımsatıyorum size. Ve konser DVD'leri yayınlanmış. Ülkede ve yurt dışında pek çok topluluk birçok ödül almışlar söylediğim gibi. Topluluğumuzun lideri Victor Gutsal diyelim. 1944 doğumlu bir müzisyen. Burada bırakalım. Şimdi ne dinleyeceğiz? orkestra ve simbolon için fantasazya bu parçanın ismi de e, popiçuk yazmış <gülüyor> Thank mm -hmm. you. düzeltelim. Orkestra ve keman için yazılmış bir eserdi bu. Simbalon değil. E, simbalonu biraz sonra duyacağız. Çok değerli bir e, simbalon ustası. E, Aratina soyadı. Şimdi anlatacağım zaten sizlere. E, genellikle kulağım oraya yatkın olduğu için Batı Ukrayna melodilerini daha çok seçmişim. E, artık herkes Birçok konuda tasarruf yetkisini kendi kendine ilan ediyor. Ben de o konuda yetki ilan ediyorum. Ee, ama mümkün olduğu kadar başka bölgelerden de e, melodiler duyacağız aslında. Az da sayılmaz. Evet. E, Victor Gutsal. Topluluğun lideri e, Victor, e, Victor Gutsal'dı. 1944'te doğmuş. 1966 69 Yıllar arasında ünlü Verovki e, korosunda ki e, bazı kayıtlar dinlettiğimi hatırlıyorum yıllar önce size. E, bu koroda çalışmış. Koron üyesi olarak. 1969-79 yılları arasında e, Kiev Halk Şarkıları topluluğunun yöneticisi olarak çalışmış. Hemen notlarımı değiştirelim. E, ardından 1984'te bu topluluğa şef olarak atanmış ve 1984'ten bu yana çalışmalarını bu toplulukla sürdürüyor. Yani Ukrayna Ulusal Akademik Folk topluluğuyla sürdürüyor. Aslında birçok yıldız müzisyen var toplulukta. Hepsini sizlere anlatmama zaman yok ama birkaç tanesini kısaca değineyim. Biraz sonra onun simbolonunu duyacağız. Simbolon Özellikle Batı Ukrayna'nın vazgeçilmez çalgısı geliştirilmiş bir kanun olarak ya da santr olarak niteleyebiliriz kabaca. Tabii aslında Roman müziğinde, Macar müziğinde hatta Bulgaristan'da bile simboluna rastlıyoruz halk müziği geleneği içinde. <gülüyor> Ukrayna'nın ise Batı'da, Batısında daha çok kullanılıyor. Ee, Giorgi Ahratina ee, Ukrayna'da ve yurt dışında en çok tanınan e, ve saygı duyulan müzisyenlerden birisi. Kuruluğundan bu yana 1970'ten bu yana e, toplulukta yer alıyor. Öğrencileri yetiştiriyor. Bir okulu var. E, ve çok geniş bir simbola müziği repertuarı var. Diyelim ve onu dinleyelim. Parçamızın ismi Infinite yani sonsuz. İyi e, nokta e Iwaschenko Barche okay. yazan Bye. Evet, e, programı sıklıkla dinleyen dostlarımız e, bugün klasik müzik lezzeti alacaklar. Umarım e, sıkılmıyorlardır. Ama bu müzik bence çok e, kendi içinde son derece renkli ve gelişmiş bir müzik. E, halk müziğinden de beslendiği son derece açık bana sorarsanız. Çok e, keyifle dinliyorum ben. İkinci albüme geçiyorum topluluğun. E, kaydettiği hangi topluluğun anımsatayım Ukrayna Ulusal Akademik Folk Topluluğunun kayıtlarını paylaşıyorum sizlerle. Yakın zamanda yayınlanmış kayıtlar bunlar. E, Ukrayna Fantazisi dinleyeceğimiz parçanın ismi aslında Delikanlıların Atları adında bir e, halk mülendisinden geliyor ve e, Novikova adında bir müzisyen düzenlemiş parçayı. Evet Ukrayna Ulusal Akademik Folk Topluluğundan Delikanlıların Atları adındaki halk teması üzerine Ukrayna Fantazisi adlı eseri dinledik. E, Besleleyen daha doğrusu düzenleyen Novikova idi. E, aslında pek çok şarkıda pek çok parçada bu parçada da aynı olmak üzere pek çok e, geleneksel çalgıyı aynı eser içinde e, öne çıkmış halde görüyoruz. E, kemanla başlayıp simbalonla devam edip e, devam e, noktalandı bu parçada. E, kemancı da önemli bir müzisyen. Topluluğun birinci kemancısı Yuri Cemil. O da 1998 yılında gruba girmiş ve 98'den bu yana e, toplulukla çalışmaya devam ediyor. Dinleyeceğimiz parça ki yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Transkarpatya parçanın ismi düzenlemede S. Marton'a ait. Viktor Gutsal yönetiminde Ukrayna Ulusal Akademik Folk Topluluğunu dinledik program boyunca son örneğimiz geleneksel bir parça Eski polka adını taşıyor. Değerli dostlar bugün Ukrayna'daydık ve Ukrayna Ulusal Akademik Folk Topluluğunu dinlettim sizlere. 10 CD'lik albümün ilk 3 CD'sinden örnekler, parçalar dinlettim. Klasik müzik ve halk müziği arasında bir noktada yer alan son derece önemli, değerli bir topluluktu dinlettim sizlere. Program sonrasında yine telefonun başında olacağım. 0212 343 4040 0212 343 4040 40 numaralı telefondan ulaşmanız mümkün. Facebooklardan e, ve sayfamdan ulaşmanız mümkün. Aynı zamanda da e, yakın zamanda bu programda dahil olmak üzere e, blogumdan tunanemberiyeni.blogspot.com e, tuna adresinden de blogumdan hem bu programı hem de e, eskileri Dinlemenin şansınız var. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere sevgiler saygılar. Değerli arkadaşım Serhan Askera ve Mert Öztekin'e çok teşekkür ediyorum. să-n spuni n-aioc când se avi să Han'ın Beryani Hazırlayan ve Sunan Muammer Ketancıoğlu <Gülüyor>